Müslümanlar Ramazan-ı Şerif yavaş yavaş elini eteğini topladı gidiyor Hiç sohbette arz etmeye çalışmıştım burada olmasa bile başka bir yerde Ramazan-ı Şerif'i idrak edip de Allah'ın engin rahmetine mağsuretine mazhar olmayan insanlar zarardadır, kaybettedir, kustandadır. Dilerim her gün, her gece, her sabah, her akşam derin bir kulluk suuru içinde Allah'ın huzuruna koşan, soluklamak, nefes almak için mabetlerin yolunu kollayan sizler onu iyi değerlendirmiş, Cenab-ı Hakk'ın deryalardan geniş, engin rahmetine yol bulmuşsunuzdur. Engin mağfiretinden istifade etmişinizdir. Hazreti Ömer'in Üveysül Karniye dediği gibi ben de size diyeyim Allah'a teveccüh ettiğiniz zaman hak kapısında kitmirleri de duadan dur etmeyin. İki dua da bizim için semalara doğru verin. Rabbin engin rahmetinden ümit edilir ki sizin temiz sinelerini törmesine Allah Allah kapısında pek de vefalı olmayan mücrimleri de affeyler. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetiyle işe başlamıştım burada. Birkaç mevizelik burada ömrümüz olduğu için silsile halinde mevzular arz etmeye müsait değildi. Kendimce önemli saydığım mevzulardan birisi olarak hayatın iksiri dirilişimizin yolu, yeniden var olmamızın en önemli hususu Allah Resulü'nü sevmek sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sonra o sevgi esası üzerine bina edeceğimiz Resulullah'ın sünnetini takip etmek sallallahu aleyhi ve sellem. Farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, müstabiyle, adabıyla, hayat adına bize talim buyurdukları şeyleri hayata düstur yaparak, büyük mütefekkirin beyanıyla dini hayata hayat yaparak Hz. Muhammed'e uymak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Din hayata hayat olursa o zaman hayatın bir manası, bir kıymeti olacak. Hedefi de belli olacak. Din hayata hayat olmazsa insanlar gayetsiz yaşıyorlar. Abes yaşıyorlar, manasız yaşıyorlar demektir. Öğleleri tıpkı ot gibi biterler, bir ağaç gibi ardı endam eder, gelişirler. Sonra da yine bir ağaç gibi devrilir, çürür giderler. İnsandır ki burada var olur, ebedi olmanın yollarını araştırır bütün bir hayat boyu. Namütenahinin kapılarını zorlar. Her omuz verip zorladığı kapının arkasından Cenab-ı Hakk'ın mütekellimi ezelinin lebeş kulun sesini duyar isteğin mi var bana? Ebedileşmenin yolu benden gelir. Benden geçer. İnsan bana uğrayınca ebedileşir. Bana uğramayanların ebedileşmesi mümkün değildir. İnsan ebedis için yaratılmıştır. Ve bu ebediyet ebediyeti kazanmak için burada bulunmaktadır. Ebediyeti kazanmanın yolu Hazreti Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa'nın yoludur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sünneti, o derin sevgi üzerine ikam etmeye çalıştık. Rabbimin inayetine istinad ederek, bu deste, o meselenin ayrı bir buğdu olan, dinin hayata gaye haline getirilmesi hususu üzerinde duracak, meselenin sadece bilmekten ibaret olmadığını, hatta sevmekten ibaret olmadığını, zevki ruhaniden ibaret olmadığını, belki bütün bunların ötesinde şuurlu bir kulluk veya kulluğun ile noktalandığı hususuna Rabbimin inayetine sığınarak dikkatinizi rica edeceğim. İnsan olma bilmeyi gerektirir. Bütün bilmekler Allah'ı bilmekle noktalanmıyorsa şayet abestir. Kainat adına bu türlü bilmeler insanın önüne yığın yığın karanlıklar yağar. Marifeti ilahi sayesindedir ki kainatın çehresi aydınlanır. Bugün ilimlerde tıkanma vardır. Niçin? Çünkü başta Allah'tan başlamamakta. Çıkış noktası iyi tespit edilememekte. imanı billahtan başlamamakta ve marifeti sani istikametinde hedef alamamaktadır. Onun için batılı buhran içindedir. Batılının pekleri arkasında, onların küfeylileri de buhran içindedir. Bu buhranı izale etmenin tek yolu, ilimlere Allah'a iman noktasından hareket ederek başlamak ve sonra marifeti saniyle noktalamak, Allah bilgisiyle işin noktasını koymak. Müslümanlıkta en önemli kültür veya kültürün esaf unsuru budur, Allah marifeti. Bu bir yerde kayar, gelir, havuz olur. Bu havuzun adı muhabbet ilahidir. Allah sevgisi ve sonra en iyi bir sevgi abidesi haline gelip bütün mahlukata sevgiyi dağıtma. Tabi başta insanlığın iftihar kablosu Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bu derin sevgi kayar kulluk şuuruna ulaşır. Şuurlu Allah'a kul olma. Bunun manası şudur. İnsan dünyaya gelişinden maksat وَمَا فَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tehvasınca, cin ve insi beni bilsin, bana kulluk yapsınlar diye yarattım. Bu istikamette kendine çeki düzen verme, kendini ayarlama, ona göre hareket etme. Cin ve insi bana kulluk yapsınlar diye yarattım. Allah'a kulluk yapanlar dünyayı da imar ettiler. İmar ettikleri dünyanın... Sağında solunda açılan ektiği, gediği, geliği, kırığı, döküğü senelerden beri restore edemiyoruz. Allah'a iman edenler öküz nehrinden her kül kadar, oradan kuatlığa kadar bir dünya imar ettiler. Bir dünya imar değil esaadullah. Bir dünya ihya ettiler. Bir türlü diriliş kapısı açtılar. Biz yıllardan beri onun sağında solunda. Açılan eksiği, yediği, kırığı, döküğü, çalışıyor, çalışıyor, destör edemiyoruz. Diğer bir ifadeyle, onların belli bir noktaya oturttukları şeyi, yerinde muhafazaya gücümüz yetmiyor. Yani mevcudu korumaya iktidarımız yetmiyor. Hayatının gayesi haline getirme. Başka hiçbir düşünceye, hiçbir mektureye mekture deniyorsa, bir ümniyeye kapılmadan sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'a dilbeste olma. İyi bir kul olmaya çalışma. Bahri Kainat Efendimiz işin mebdeinde daha meseleleri buna oturttu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah beni için yarattı? Ben insanlığın ızdırabıyla kıvranırken garihirada gönlümü semavi mesajlarla niçin donattı? Kendi mübarek adının yanında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a mualla yeri niçin verdi? Niçin Allah Celle Celaluhu beni tazim etti, tebcil etti, takdir etti? Niçin beni mualla bir mevki oturttu? Niçindi bana yapılan bu şeyler? O daha baştan düşündü, Allah'ın kendisini oturttuğu yerin hakkını... O yere tereddüm eden vazifeleri kavramaya çalıştı. Çalıştı sözü o zat için benim açımdan, benim zaviyemden büyük bir saygısızdı. Büyük ruh beni bağışlasın. Başka tabir bilmiyorum. Zıyırt-ı Elfaz'dan kırık dökük kelimelere çeviriyorum. İbn-i Mesut diyor ki ta Mekke'deyken henüz bir avuç Müslüman varken... Allah Resulü'yle sallallahu aleyhi ve sellem, bir gece Nahl Vadisi'ne doğru gittik. Allah Resulü bir bana dedi ki, sen şu çizginin içinde dur, ben gelinceye kadar da zinarı bir adım dışarıya atma. O uzaklaştı benden, kısmaniyetiyle. Biraz sonra da gittiği yerde, bir tefenin arkasında ben gürültüler duymaya başladım. Adeta orduların birbiriyle vuruşması gibi gürültüler. Bu ilk Müslüman, Efendimiz'in esrafında altı Müslüman olduğu zaman bunlardan birisi bendim diyen Abdullah İbni Mes'ud, Kufa Mektebi'nin kurucusu Ebu Hanifeler'in ilim kaynağı İbni Mes'ud. Dıştan gelip onu tanıyanlar, saadet hanesine o kadar yakın idi ki eve rahatlıkla girip çıkıyordu. Biz acaba bu evin evladı mıdır diye nazarıyla bakıyoruz. İbni Mes'ud. Ben çizilen daire içine girdim, bekliyorum, uzaktan gürültüler, tarrakalar duyulmaya başladı. Çok heyecanlandım. Heyecanlandım, çıkacağım dediği yerden. Fakat emre itaattaki incelik, elimi kolumu bağladı. Bana çıkma demişti. Onun sevgisi ne kadar ilerdeyse de bana çıkma demişti. Emre itaatte incelik daha önemlidir. Biraz sonra döndü, geldiler. Çok heyecanlandım ya Resulallah. Buyurdular ki, cin tayfası bana geldi, iktida ettiler. Görünmeyen, sizin gibi. Ben ayette, وَمَا cin الْجِنِّ ins Dedim, illa liyahbucun. Cin ve insi bana kulluk yaptın, neredeya yarattım? Diyor. Cin ve insi hakikat mesajına ulaşılan Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Size Size anlatıyordum. Burada da bunlar karşıma çıktı, aradılar aradılar, Yunus'un diliyle arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, ya Muhammed görsem yüzünü havası içinde Hz. Muhammed Mustafa'yı buldular. Onlar da onun mübarek ayağının izine yüzlerini sürdüler, sürdüler ve erdiler. Buyurdular ki İbn-i Mesud, artık benim ötelere gitme, vadem doldu. Demek ki Allah bana artık gel diye çağrıda bulunacak. Bu da nereden çıktı ya Resulallah? Çünkü Allah bana sana insanlar ve cinler iman edecekler dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sana bu iki zümre, iki varlık, iki topluluk iman edeceklerdir. Muhammedu seyyidül kevneyni ve sakaleyni vel tariqeyn min urbin ve min acemin Ebeda, o insin ve cinnin, Arabın, Acemin, bütün insanlığın efendisi Muhammedur Rasulullahdır. Allah bana dedi ki cin ve insana iman edecek. İşte Mekke'de görüyorsunuz, sizler bana iman ettiniz. Artık inanıyorum ki bu davayı siz götüreceksiniz. Ve bugün bir avuç dahi olsa cin tayfası bana inandı. Biliyorum ki kendi sayfaları arasında onlar da bu davayı götürecekler. Öyleyse artık benim vazifem kalmadı. Demek ki ben burada durmamalıyım. Çünkü burada durmanın gayesi Allah'ın anlaşılması ve Allah'ın anlatılmasıdır. Bu gaye için burada durmayan, başka gayeler için burada durmak için çırpınan insan abese uğraşıyor demektir henüz kendi içine uyanamamış demektir. Hakikata gözü kapalı ve gaflet içinde. Mabette de olsa gaflet içinde, Kabe'de de olsa gaflet içinde, hatta Fahri Kâinat'ın arkasında kemerbeste yubudiyet içinde, namaza dursa da gaflet içinde, çünkü kullukta var olsa gaye ve hedefini bilemiyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِعْبُدُونَ İnsan bunun için doğmuş. Bunun için yaratılmış ve bu hedefi tahakkuk ettireceği ana kadar da koşacaktır. Bilgiler marifeti ilahiye açacak. Marifeti ilahi, muhabbeti ilahi de petekleşecek veya gölleşecek. Derya haline gelecek ve ondan kulluk şuuru doğacak. Allah'ım beni yaşat. Sa'd ibn Muaz gibi eğer dinine hizmet ettireceksen beni yaşat. Gayrı bundan öte senin dinine hizmet edemeyecek dininin mesajlarıyla sinelere giremeyecek, insanlığa tuha hakikat adına bir şey anlatamayacaksa yaşamanın manası yoktur, emanetini alabilirsen. Sa'd ibn solundan kaybettiği an yaptığı dua budur. Ve Allah onun ruhunu kabzeder. O Sa'd ibn muas gibi sohbette arzettim, vefatında cenazesi götürülürken Allah Resulü'nün beyanıyla, bütün sekene-i semavat cenaze-i için yeryüzüne iner. Kim bilir ne kadar melek. Ve Allah Resulü adımlarını atarken tazimle, saygıyla atar. Niçin ya Allah? Bütün melekler Sa'di ibn Muaz'ın cenazesini tişşi için indiler buyur. Ne kadar Allah bilir. İnsanların kolunu kanadını kıran hususlar var. Kolunu kanadını kırıp da felç eden başkalarına ait menkibelerle yaşama. Eğer ben de sahabe-i kiram, tabiini kıvam, selef-i size anlatırken onların menkibelerinde teselli arıyorsam ki aşağılık duygusuna kapılmış, şahsen bir şey yapamayan, kendi devirlerine göre bir şey yapamayan cemaatlerin uğradığı bir marazdır bu. Tarihi destanlarla yaşama. Çünkü şimdi şu anda bir şey yapamıyorlar. Kolları, kanatları kırık, acz içindeler. Öyleyse ne yapalım? Ya Osmanlı devrinden, ya Selçuklu devrinden, ya Karahanlı devrinden, ya Tabiin devrinden, ya Sahabi devrinden destanlar keselim ve bunlarla teselli olalım. Aşağılık duygusuna kapılmış milletlerin kollarını, kanatlarını kıran, elceden bir hastalıktır bu. Fakat biz de bu mevridin menhell-i azbi mevruda uğruyoruz. Bu tatlı su kaynağına uğruyoruz, kovalarımızı dolduruyoruz. Eğer ben de sizi aynı boş vadilerde gezdiriyorsam, bir gün yakamdan, çoklarının yakasından tuttukları gibi tutacak, sartacak, ırgalayacak, Allah'tan kork diyeceklerdir. Ben de eğer aynı şeyi yapıyorsam ve bunu yapmadan onun rahmetine, onun engin rahmetine sığınıyorum, gözümü açtın, hakikati göstersin. وَكَشَفْنَا عَنْكَ غُطَاءَكَ فَدَصَرُكَ الْيَوْمَ عَد۪يۜ Sırrıyla terbilastırsın, sizi ve beni. Muhakkak bu tatlı su kaynağına, bu kevser kaynağına insanların uğraması lazım. Ama örnek alacağız, onları misal kabul edecek, sonra o kendi atı üzerinde, kendi eğeriyle, kendi zimamıyla, kendi sadakıyla, kendi okuyla, kendi yayıyla, kendi kılıcıyla kendi dünyasını yaşayacak. Kendi dünyasını kuracak. Sahabi sahabi misalleriyle, baş döndüren destanlarıyla bize, yeni bir destan döneminin yaşanması, açılması için misaldir bizim için. Bir sahabi döneminin daha yaşanması için misaldir. Bir Hz. Muhammed cemaatinin ilk gariplere karşılık ikinci garipler halinde yaşamasını temin içindir bunlar. Tekrar geriye dönüyorum. Himmetin kolunu kanadını kırıp selç eden hastalıklardan birisidir. Başkalarına ait menkibelerle teselli olmak. Falan veli uçmuş. Ayağını öpeyim. Sen ne ediyorsun? Sen ne yapıyorsun acaba? Uçma adına kaç Allah'tan korktum. Başkalarının mencibeleriyle teselli olma. Kolu kanadı kıran felceden, veli uçmuş uçmanın yolunu sana göstermiş. Niçin yerlerde ekip duruyorsun? Yerlerde emekleyen mahlukat çoktu. Allah semalara pervaz edesin diye seni yarattı. Marifeti ilahi semalarında kanat çırpasın diye seni yarattı. Ne var yerde emekliyorsun Zehifeler gibi sürünüyorsun, sürüm sürüm sürünüyorsun. Cesedinin altında, bedeninin altında ruh insanı olacağına, beden ve ceset insanı olarak inleyip duruyor. Diğer bir felaket asrımızda, bir hastalık, büyük insanları kendine benzetme, kendi şahsi düşüncelerinin adessesiyle onların hayatına bakma, sahabeyi de kendisi gibi görme. Tabiini de kendisi gibi görme. Melekleri geride bırakıp fersah oh, fersah Allah'a doğru yaklaşan insanları tıpkı kendisi gibi tasavvur etme. Karanlıkta birdenbire uyanan bu meyhur insanlar, bu mahmur insanlar, bunlar da kendilerini selefi zâliğinle aynı çizgide görmektedirler. Selaketin ikinci ucunda da bu vardır, bu da bir beladır. Ve 20. asırda hususuyla mehafili ilmiyede hemen herkesten evvel üç beş kelime okuyan, bir iki kitaptır tehlif eden, bir iki mevzuda söz söyleyen zavallı kendisini Ebu Halife zannetmektedir. Oysa ki Türkçesini söylemeyeceğimi sorarsınız. <gülüyor> nerede sahabi, nerede tabi'in, nerede aklımızın insanı. Ama bir cemaat inşallah onların ihraz buyurdukları o noktayı tutabilmek için bütün samimiyet ve gayretleriyle çalışmaktadırlar. Bir devirde kaldırılan o ağır yükü, bugün bir başka devirde inşallah o seviyede güç ve kuvvete, ruhun güç ve kuvvetine ulaşanlar bu devirde de o ağır yükü kaldıracak. Yani bir yeni, Suzey Libri İbrahim bin Ethemler, Ebu Hanifeler, İbn-i Abdul Abdülkadir Giylaniler, Muhammed Bahauddin Nakşibendiler ve daha yüzlercesi, binlercesi, milyonlarcası hak ve hakikati temsil adına insanlığı rehberleri olarak, fişuvalları olarak vücut edeceklerdir. Rabbim engin rahmetinden diliyor ve dileniyor. Değerli Müslümanlar, ben size marifetin, bilginin, marifetin ve muhabbetin gelip toplandığı son nokta, kulluk şuuru veya bir uluca kulluk yapma hususu üzerinde duruyordum. Sizi oraya çekmeye çalışıyordum. Ve bunu anlatırken de kulluğun ne demek olduğunu imamımızdan öğrenmemiz lazım. Meseleyi imamdan öğrenme İslam dininde çok önemlidir. O kadar ki biz bu mevzuda disipline ediliyoruz her zaman. İmam önümüze geçiyor, yatırıyor, kaldırıyor, yatıyor ve kalkıyoruz. O kadar ki okuyor biz dinliyoruz. O kadar ki okumamız gerekli olan Kur'an'a dahi karışmıyoruz. El pençe divan duruyoruz. İmama uyma meselesi bütün bir hayat boyu bize böyle talim edilir. Bu istikamette böyle disipline edilir. Bütün imamların, bütün müessinlerin, bütün vaizlerin, bütün hatiplerin imamı, Mekke'nin ve Medine'nin imamı, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, insin ve cinnin imamı, meleğin ve insin imamı, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, o imama uymadı anlayacağız. O imama uymak, kulluk şuuru nedir, sevgi nasıl olur, Allah'a bağlılık nasıl olur onu anlayacağız. Günümüzde ayrı bir aldatmaça var. Humanizm adına, humanizm mahiyetinde humanizmden kaynaklanan sevgi bir aldatmacadır. Marifeti ile noktalanmayan bir bilgi o da sattırmaçadır. Sevgi odur ki yukarıdan başlar, tedelli usulüyle aşağıya doğru inersin. Yunus'un o temiz dilinde yarattığı severiz yaratandan ötürü. Allah sevilir ve Allah'a bağlı karıncaya bile merhamet edilir. Bir güvercinin eziyet görmesi karşısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kaşlarını çatıp hitap eder. Niçin? Çünkü Allah'ın mahlukudur. Bir karıncaya ayağını basmaz basmaya niceleri zuhur etmiştir. Niçin? Çünkü Allah'ın malukudur. Bir aynadır. Allah'ın isim ve sıfatlarını gösteriyor. Allah'tan ötürü her şey sevinir. Ve bilgi de şayet bu mevzuda sevgiyi besliyorsa, sevginin varacağı mutlat yolunda yollara ışık saçıyorsa, aşkın yoluna su serpiyorsa, aşkın Allah'a varma yolunu kolaylaştırıyorsa, bu bilgi masum arifettir. Yoksa insanın sırtında Kur'an-ı Kerim'in bir ayette anlattığı gibi neyin sırtındaki gibi bir yükten farkı yoktur. Öyle bir yükten farkı yoktur. Siz de görüyorsunuz. Okuyor okuyor okuyor okuyor ama bir çuval o yol alamamış. Haktan ayan bir nesne yok. Gözsüzlere binhanemiş. Hala gavallı gözsüz yaşıyor Allah'ı görememiş batsın yerin dibine o türlü bilmek. Bilmek Allah marifetiyle noktalanacak. Ve o kayıp marifet hümanlarına varacak. Ve siz orada derin bir kulluk şuuru ile gerilecek, gerilebildiğiniz kadar gerilecek, azami zıh dediğimiz şeyi yakalayacaksınız. Azami takva dediğimiz şeyi yakalayacaksınız ve velayete ulaşmak için çırpınıp duracaksınız. Kulluk Allah'ın dostu olmanın eksersizliği yapma demektir. Temrinat yapacak Allah'a dost olmaya çalışacaksınız. Allah'a dost Kur'an ve sünnet ifadesiyle veli demektir. Ela inne evliya Allah la hawkun aleyhim velahum yahtenun. Dikkat edin. Allah'ın velileri içinde ne korku ne de tasa yoktur. Allah'a dost olma yolunun eksersizleri kulluktur kulluk yapacak, Allah'a dost olacaksınız. Ve bunu Allah Resulü gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nesini anlatalım? Verme Ramazan-ı Şerif zekat ayı bütün hocalarımız anlatıyor. Allah hakikati olduğu gibi konuşturmaya muvaffak kılsın ve sinelerde maşet buldursun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vermeyi zirvede verdi. O kadar verdi ki vefat ettiği zaman zevcelerine bağışlayın birer tane keşik kalmıştı ve kendi evinde de altına serdiği bir battaniye gibi bir şeysi vardı neyi verecekti namaza durduğu zaman sahih hadis kitaplarında görüyoruz birdenbire hemen namaza duracaktı namazı bozdu saadet hücresine girdi ve biraz sonra yine hızlı hızlı soluk soluğa geldi Allahu Ekber dedi namaza durdu Ya Resulallah neydi o dedik Buyurdular ki evde bana gelmiş bir şey vardı dünya mesarı. Namaza durduğum zaman mevcudiyetini hatırladım. Rabbimin huzuruna dururken dünya mesarı adını evimde bir şey olmasın diye gittim, emrettim, dağıtın dedim. Geldim Rabbimin huzuruna öyle durdum. Kendisi için açılan kulluk kapısının sövelerini zorluyor. Sana şu kadar kulluk yeter ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, zorluyor daha ileri. Ve sahabi de öyle yapıyordu. Abdullah i̇bn Amr i̇bn Az, Allah Resulü kendisine şu kadar oruç tut, sahasını tutarım ya Resulallah. Geceyi şu kadar ihya et, sahasını yaparım ya Resulallah diyordu. Muallim öyleydi, imam öyleydi, başka türlü yapamazdı ki. Allah Resulü oruç tutuyordu, visal. Visal orucu tutuyordu. Bilmem ki on beş günde bir mi yiyordu, bilemiyoruz. Bir defasında sahabi denedi üç gün, bereket bayram geldi. Allah Resulü buyurdular ki, bayram gelmeseydi devam edecektim ve siz anlayacaktınız ki bu işe siz dayanamattınız. Dayanamayacağınızı anlayacaktınız. 15 günde bir mi yiyordu bilemiyorum. Oruç nasıl tutulur? Geceleri kıyam ediyordu, nasıl kıyam ediyordu bilemiyoruz. Müsaade buyurursanız, kulluk şumurlu bir şey. Ben kumuluyla kumuluyla anlatmayacağım, anlatamayacağım. Sadece onun bu mevzuda araştırdığı derinliklerden peşi peşine birkaç misal arz etmek istiyorum. Ve şu anda mescitte edasıyla yüz yüze karşı karşıya bulunduğumuz sadece namaz daviyesinden meseleye yaklaşmaya çalışacağım. Namaz. Beyhaki rivayet ediyor. Enes bin Malik diyor ki, Kul vasiyet-i Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inda hazarel-mevt. Es-salah, es-salah zema melake teimanukum. İhtizar halinde vefat edeceki an. Allah Resulunun bütün tavsiyesi şu idi. Namaz, namaz, namazı kusursuz eda edin diyorlardı. Ve bir de elinizin altında bulunanların hukukuna riayet edin. Birisi kul hakkı birisi Allah hakkı. İki hakkı iki noktada topluyordu. Namaz Allah'a karşı yapmanız gerekli olan hakların en büyüğü. Günde kırk defa ve diyerek el divan duracağınız, Rabbin huzurunda el divan duracağınız ve böylece eda edeceğiniz namaz Allah'a karşı yapmanız gerekli olan kulluk vazifelerinin en başında gelir. Dinin direği, namazı ahsetmiyorum, kulluğu ahsetiyorum size. Wa ma'mleka teymenukum. İbn devam ediyor, diyor ki, o kadar durumu ağırlaştı ki dudaklarını zor hareket ettiriyordu. Kulak ağzına verip dinlediğiniz zaman şöyle diyordu: as assala, wa ta kutu retmeyiniz. Etmeyiniz namazda kusur, namazda kusur etmeyiniz ve elinizin altında bulunanlardan Allah'a şehrininiz. Devlet başkanı elinin altında bulunanlardan, aile reisi elinin altında bulunanlardan, cami arkasında arkasındaki cemaatten, müfti mıntıkasında bulunan cemaatten, hükümetin başındaki insan bütün halktan, Ordunun başındaki kumandan elinin altındaki askerden Allah'tan korkun ve elinizin altındakilerin hukukuna riayet edin. dudakları zor fır diyor. Sadece köle manasına mesela irca etme, işi daratma demektir. Meselenin perspektifi geniştir. Bütün elinizin altında bulunan kimselere karşı Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve ma'malaka'i iman Ahmet bin Hanbel, yine Enes bin Malik'ten rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hubbibe ileyhi et tıyk vel nisâh ve kurretu aynhü s Bana şu nasıl buyuruyor. Güzel koku. Revaihi tayyibah, ervahı tayyibah'ın gıdasıdır. Ruhun gıdasıdır. Meleklerin burnunun dibinde daima güzel koku tüterdi Büyük kimselerin çoklarının mezarında burnu bu hakikate açılmış kimseler o kokuyu duyarlar. Yaklaştıkça kokunun etrafa intişar ettiğini duyarlar. Güzel koku. Ve nisa diyor. Bu cismi sağın kadın sevdirildi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat buyurun. Bu iki şey cismaniyete ait şeylerdir. Veya güzel koku, ruhun gıdasıysa öbürü beden ve cismaniyete ait. Ortaklaşa bir hayatı paylaşma, hayatı devam ettirme, ümmeti Muhammed fabrikasını işlettirme, فَاِنِّي اُبْلٰهِ بِكُمُ الْاُمَمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde benden ve yolunda yürüyen ümmetim olarak ümmetimin çokluğunu iddiaar ederim. En çok benim ümmetim olsun isterim. حُبِّ Beyley اَتِّيبُ والنساء وقرة عين <الصلاة> namaz onlara katmayın namaz namaz benim gözümün ağrısıdır buyuruyor her gencin bir göz ağrısı vardır ya Allah Resulü başka bir hadiste inne kulli nabi şehwatan ve şehwatu as-salah diyor her nebinin bir arzusu bir ihtihatı hatta şehveti vardır ben namaza karşı bu arzuyu duyuyorum namaz ve kuret ayni hıssala. Göz aydınlığın namazda. Oğlunuz askere gitmiş, kardeşiniz askere gitmiş, yakınınız askere gitmiş. Altı sene sonra dönüyor. Tam köyünüzün karşısındaki tepeye geldiği zaman biri koşa koşa dolup soluğa geliyor. Müjde diyor. Gözünüz aydın olsun çocuğunuz döndü diyor. Neyiniz varsa çıkarır verirsiniz. Namaz vakti gelince benim için böyle oluyor diyor Allah Resulü. İki ilk husus, ruha ve cismaniyete ait şey. Fakat mümin için önemli olan kaçtır Ve kurretu ayni fissalâ. Namaz benim göz ağrımdır. Namaz benim göz aydınlığımdır. Namaz benim, benim kalbimin gıdasıdır, kutudur buyuruyor. Onun için dikkat buyurun. Canı sıkıldı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Sıkıcı bir hadise zuhur etti. Oralarda Bilal'i görürse şöyle buyururdu. Erihna ya Bilal. Hele bizi şöyle bir ferahlandır ya Bilal. Bunun manası şuydu Bilal çok iyi biliyordu. Elini kulağına attığı gibi Allahu Ekber, Allahu Ekber diyordu. Ve Müslümanlar cemaat namaza koşuyorlardı. Ve Allah Resulü öne geçiyor namaz kıldırıyordu. Erihna ya Bilal. Hele içimize bir su serp bizim. Bizi bir ferahlandır diyordu. Namaz angarya değil. Kılalım aradan çıksın değil İnsanın dilini koparırlar köpünden sökerler. Ne demek? Namaz aradan çıkarılacak iş değil. O her şeyin arasına sokulacak iştir. Hayatı nurlandırmak için parça parça edilip hayatın her dilimine içirilecek şeydir. Erihna ya Bilal. Erihna ya Bilal. İçimize su sert ferahlandırır bizi. Zevki ruhani. İbadet var mı şuurlu ibadet ufkuna ulaşmam. İşte Nebiler Sultanı. Dünyayı inkar var mı burada mı? Sizin ruhunuza inşirah alan kokunuzu bile tebcil ediyor. Hayatı saniyeyi cismi saniyeyi sizin için takdir ediyor. Hayatın içinde bir insan. Fakat o gözleriyle başka bir aleme uyanmış. Ötelere uyanmış. Burada görüyorsunuz. Ama adımlarını Allah'ın müdüründe gibi atıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Ebu Davud'un sünneninde Enes, Enes için bunları anlatıyor? Enes çünkü Efendimiz Medine'ye teşrif buyurduğunda şu on yaşındaki çocuklar gibiydi. Bir rivayette Annesi Ümmü Süleym, başka bir rivayette babalı Ebu Talha elinden tuttu getirdiler. Ebu Talha çok zengin bir insan değildi. Uhud'da da Allah Resuluna doğru gelen oklara göğsünü kaldırıp fedake ebi ya Allah, Fedake ebi ya Resulallah deyip göğsünü kalkan yapana bu talha. Gördüm ki ya Resulallah herkes size hediyelerle geliyor. Bende sana takdim edecek büyük hediye yoktur. Enes akıllı bir çocuktur. Kabul buyurursan bunu sana hediye etmek istiyorum. On yaşında Enes mutlu on senesini Efendimizle beraber geçirir. O kadar ki çok defa örtü ayeti nazil olacağı ana kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devceleri yanında oturuyorsa Enes de orada oturuyordu. Onun için Efendimizin hususu hayatına ait meselelerin çoğunu nakledebiliyor. Çünkü o nurlu hayatla bütünleşmiştir. Efendimiz namaz kılarken o da arkasında duruyordu. Rükü ederken beraber ediyordu, kalkarken beraber kalkıyor. Diyor ki ayakları şişinceye kadar namaz kılar. Hüzeyfe de bunu anlatıyor. İbni Mesud da anlatıyor. Bir gün dedik ki: eleyse ad-‘Gafar Allahu leka Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret buyurmadı mı? Buyurdular ki: Efela akuna abde Bana bu kadar insan bulunan Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Madem benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışladı, beni mahzunlukla serfirah kıldı, günahsızlık kuşağına ulaştırdı. Bu kadar üzerimde ihsanı olan Rabbime, başını yerden kaldırmadan çok kulluk yapan bir kul olmayayım mı buyurdular. Bu seyri onun sabahlara kadar namaz kılmasını bir mısra ile, bir ile dile getirir. ''Valentü <gülüyor> sünnetemem'' ahyaz <gülüyor> Bir gece rahatsızlı hastalı olmuş da haczet. Teğutünü eda edemeden gecenin karanlıklarına namaz aydınlığını salamadan yatı vermiş. Ve sonra sabah kalkmış zalem tu sünnete men ahya'z-zala ma ila en Ayakları şişip ana kadar ayakta duran Nebiler Sultanı'nın sünnetine muhalefet ettim ben demiştir. Böyle yapmıyor, böyle yaşamıyordu. Kulluk onu Hazreti Muhammed Mustafa'dan öğrenmek lazım sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçek bilgi pratikte insana bir fikir veriyorsa, insanı pratiğe zorluyorsa bir şeydir. Yoksa imamın Şeytan Allah'ı çok iyi biliyordu. Fakat görüyorsunuz pratiği olmadığından dolayı şeytan er diyoruz. Allah'ın dergahından kovulmuş kovulası, Allah'tan uzaklaştırılmış uzaklaştırması, uzaklaştırılmıştır. Boş bilmelerden, beyhude öğrenmelerden Allah'a sığınmak lazım. Allah Resulü Allahümme inni a'udübike min ilmin la yenfa'a kalbin la لَا يَخْشَعْهِ وَمِنْ دُعَاِنْ لَا يُسْمَعْهِ Fasadakar Resulullah. Allah'ım faydasız ilimden sana sığınırım. Allah'ım haşyet duymayan, ürpermeyen kalpten sana sığınırım. Allah'ım nezdü iluhiyetinde hissi kabul görmeyen, kabul ettim denmeyen duadan da sana sığınırım. Faydasız ilimden sana sığınırım. Allah marifetiyle noktalanmayan ilimden sana sığınırım. Ve yine Ahmet bin Hanbel naklediyor. Müslim-i Şerif'te rivayet ediyor. Ravi Hadis Ebu Zeril İfari, sahabinin zahidi müttefisi. Bir gece Fahri Kainat Efendimizin yanındaydım. Sabaha kadar hiç durmadan şunu diline doladığı tekrar edip durdu. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكُمْ وَإِنْ تَغْفِرِ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَك۪يمِ Evvelen alimini fina arz edeyim. Tercüme benden, ben tercümeden zahım. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ Allah'ım eğer azap edersen, onlar senin kullarındır. Allah'ım şu gördüklerine eğer azap edersen, onlar senin kullarındır. Eğer yarlıgar mağfiret buyurursan, aziz sensin, hakim sensin. Ayetin kaynağını, ayetin arkasındaki şeyleri öğrenmekler. Bir gün buyururlar ki, mahşerde Kevser havzunun başını tuttuğum zaman, bir kısım kimseler benim elimle su içmeye gelirler. Havzun başına yaklaştırıldıkları zaman, yaklaştıkları zaman, melekler tarafından kovulurlar, uzaklaştırılırlar. Develerin su havzundan kovulduğu gibi bir rivayette diyor, kovulurlar. Uzaklaştırırlar. Ben bilgir olurum. Ürperirim. Haşşte iki müslüm olur. Useyhâr, useyhab derim. Allah'ım ashabım, ashabım. Bana hafiften denir ki Allah der. La tadrî, ma Bilmiyorsun senden sonra nehab karıştırdılar. Bilmiyorsun senden sonra nelere girdiler. Bilmiyordum senden sonra neler istihaps ettiler. Ne diyeyim? Ben de şöyle derim. Salih kulun dediği gibi derim. Salih kul Hazreti Sa'd. rakib ve kulli Allah mahşerde ona şöyle soracağını ifade ediyor Kur'an'da. "Allah Hazreti Mesih'e diyecek, sen mi?" Anamı ve beni ilah edinin dediniz. Şu arkanızdaki cemaat afan-ı diyor. Meryem ilahdır diyor veya Allah'ın celcesidir diyor. Mesih Allah'ın oğludur diyor. Üçlüyor, birliyor, üçü birliyor. Hatadan hataya giriyor. Sevap yapalım derken, sevabı ararken ayrı uslu bir hata içine giriyor. Sen mi dedin bunu ya İsa? Sen mi dedin? Aşağı ki ya Rabbi senin rızanın dışında bir söz söyleyeyim. Eğer demişsem sen bunu biliyorsun. Biliyorsun ki ben bunu demedim. Ama sonra da şöyle der: İn tu'zibhum feinnem ibaduk ve enta mu'akhhiruhum feinneke azizul hakim. Eğer sen onları mağfiret edersen, azap edersen onlar benim kullarım değil, senin kulların. Ben senin emirlerini tebliğ ettim sadece bir elçiyim. Ve ma'al-resul Nebiye tebliğden başka bir vazife yoktur. Ve mâ aleyke illel bela. Sana tebliğden başka bir vazife yoktur. Ve ben bunu yapmaya çalıştım. İn tu'azdipphum fe innehum ibâdûk. Eğer azap edersen onlar senin kullarındır. Eğer yarlı varsan Senin önüne kimse çıkamaz. Yapacağın şeye kimse mani olamaz. İcraatını kimse engelleyemez. Ha kimsensin Her işte bir hikmetin vardır. Her işte hikmeti vardır. Abes bir işlemez Allah. Ona bir kimse cebriyle bir iş işletemez asla. Ne kim kendi murad eder, vücuda ol gelir billah. Allah Resulü Abu Zer'in ifadesiyle sabah kadar: İnte azdiphum fain ve in fe Kim için diyordu? Yürü ki meydan senindir bu gece denen zat için mi söylüyordu? Kendi için mi söylüyordu bunu? Bizim için söylüyordu. Azap edersen, yarı yolda şu geriye dönenlere azap edersen sizi tensih edeyim. Çünkü ikinci uyanışın temsilcilerisiniz sizler. Dilerim başlattığınız bu besteyi bitirirsiniz inşallah. İyi seslendirirsiniz. Başlattığınız bu şiirin kafiyesini koyardınız inşallah. Belli bir noktaya gelinmiştir Allah'ın inayet ve keremiyle cihan sizin sunacağınız mesajı beklemektedir. Ama bir zümre yürürken gerisin geriye dönüp gitmiştir. Yolun çalısına dikerine takılıp kalıvermiştir. Halkın iltifatıyla şağlanmış kat'i alaka ettikleri zaman o da küsmüş bir kenara çekilmiştir. Pöh zaman yürümüştür. Alaka görmezse durmuştur. Senden sonra çok şey ettiler, çok haflar karıştırdılar. Onun için develerin havuzun başından kovulduğu gibi kovulacaklar denecek. Ama durmuş mu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve kat'iyen ve katibeten Ümmetinin ızdıraplarıyla işi bütlüm nebi, hayatının hiçbir lastesinde durmamıştır. Onunla alakalı son bir tabloyu müsaadenizle arz edeceğim. İbni Abbas diyor ki, Kendisini Allah Resulü'nün dinin ruhunu öğrenmek için dua ettiği amcazadesi. Arafat'ta bir dua ediş, dua etti ki Allah Resulü, Bağışlayın, devenin üzerinde ama neyi bağışlayacaksınız? O deve gelse de o devenin bastığı yerlere yüzümüzü gözümüzü sürsek. Ama temelde deve deyince ben cemaatın karşısında, bu cemaat karşısında nezahatçı konuşmaya dikkate zorluyorum kendimi. Onun için öyle dedim. Yoksa ben çekilirim kaldığım yerden, yolları açarım bu deveye, deve değil. Başımı ayağının altına koyacağım, mübarek bir mahrum. Akşam bir arkadaşımız bana onun köyünden bir süpürgenin şeyini getirdi. Bir tekselini getirdi. Ve zannıma göre onun devrinden kalma gibi anladım ben. İftarı bekledim. Naylon içinden çıkardığım Bütün dişlerinin arasına teker teker soktum onu. Bu dişler kabirde mühkün cevap verecekse fer olun ona dedim. Devesinin ayağını bastığı yere de mücrim başımı bir kaldırım taşı gibi korumur. bastın geçti. Şu mübarek devenin. Ayağını başıma tac yapacağı mübarek devenin üzerinde bir elini kaldırıyor, bir el izmanda. O yorulunca onu indiriyor, bunu kaldırıyor. Zavalden ta zineş batacağına kadar dua dua yalvarıyor, ümmeti, ümmeti, ümmeti. i̇bn Abbas hiç tevk etmedim diyor, her laste yanında durdum. Güneş batıyordu hava kararıyordu onun yüzünde de bir ekşilik vardı bahar bulutları gibi bulut vardı bulutlu bahar bulutu gibiydi ama yine de bulut bulutluydu belli ki bir şeyi tutmuş çok zorlamış belli ki alamamıştı belli ki koparamamıştı Belli ki orada evet ya Muhammed onu da yaptım denmemişti sallallahu aleyhi ve sellem. i̇bn Abbas bize anlatacaktır bunu. Ümmeti hakkında kul hakları için yalvarmıştı. Ne olur ya Rabbi kul haklarını da. Bu günahkarlar bu seni bilmezlerden kul haklarını da ya Rabbi diyor i̇bn Abbas. Müzalife'ye geldi. O yedi kilometrelik mesafeyi geldi hüzünlü, mahzun nebi. Orada da şafak dökeceği ana kadar yalvardı. Kendinden rivayet edilen bir şey yok. Benim bildiğim bütün rivayetlerde müzelifeden de Allah Resulü mahzun ayrıldı. Ama İbn Abbas diyor ki İt itimadım var, güvenim var. Şafak dökerken onun yüzündeki bulutlarda da bir sükme amareleri belirdi. Hafif tebessüm ediyordu. Öyle anladım ki Arafat'ta tutup koparamadığı şeydi bir izinle orada verdi. Ve ben her mücelifeye uğrayışımda sanki onun ellerinin kalmış Allah'tan bizim için af dilediğini tasavvur ediyor, tahayyül ediyor gibi oldum. Bütün hayatı boyu <gülüyor> Kulluk bir lahta dur olmadan sızyan bir gürek, gürek inleyen bir ruh olarak daima konuşan bir dil olarak yalvarıp yakaran sık sık hak karkışçısında yakarışa geçen Hz. Muhammed Mustafa kullukta kendisini açın sallallahu aleyhi ve sellem kapıları zorlamıştır. Noktası yine kulluğuyla alakalı ki husus olsun. Buhari ve Ahmed bin Hanbel naklediyor. Ravi hadis Sıddika doğru. Doğruluk kendisiyle noktalanan kadın. Babası Sıddik kızı Sıddika Allah Resulü'nün zevce-i mükerremeleri. Son günlerini yaşıyordu eğer onu yaşatmak kabil olsaydı, eğer bir insanın ebedi yaşaması bahis mevzu olsaydı, sahabe hep onun uğrunda ruhlarını feda edip, ebedlere kadar yaşamasını temin edeceklerdi. Aradan 14 asır geçmiş, bugün kendi kendime ara sıra Rabbime tevesse ediyor diyorum ki, ne olur hakikati Ahmediye'yi, şekli dünyevisiyle, bizim de görebileceğimiz kadar yaşatsaydın. Veya dertli şairimiz dediği gibi, ''Beni evvel getseydi ne olurdu?'' Hepimizin içinden aynı hisler geçer. Perşembe günü hastalık çarpıyor. Estağfurullah, estağfurullah. Hastalık tertemiz vücuduna şeref kazanmak için giriyor. Ölüm bana da bari bir şeref bulaştın diye bir kere onun mübarek tenine uğrayıp geçiyor. Azrail'in eline de bir şeref lazım. Birkaç gün evvel geliyor, yol göründü ya Muhammed, izin var mı diyor. İzin olmadan olmaz. Ve işte bütün bunlarla o, son derece, son mertebelerini alacak. Günahlara kefaret değil. O, rüyasında günahın hayali girmemiştir gözünün içine. Son sevaptan çam alacak. Hasanattan son çamını alacak. Hastalık ırgalıyor. Bir an geliyor ki Fesubhanallah diyor. Ölümün de sekeratı varmış. İnsanı sarhoş gibi ediyor. Fakat sevdalısı göz ağrım dediği namaz namaz burnunda tütüyor. Ayşe Validemiz diyor ki Buhari Kur'an'dan sonra bir kitap Buhari içi geçti bayıldı buyururlardı ki böyle olunca başıma bir kova su dökün bir kova soğuk su döktü kendine geldi namaz dedi seni bekliyorlar ya Resulallah dedik toplanmış cemaat imamını bekliyor ey Allah'ım cemaat imamını bekliyor ey Allah'ım cemaat imamını bekliyor cemaat imamını bekliyor ya Resulallah Yine içi geçti, yine bayıldı. Yine bir kovası döktük başına, gözlerini açtı, namaz diyordu. Bayılıyor, kendine geliyor, namaz diyordu. Göz ağrım demişti ona. Sevdalım demişti. Kalbimin cidası kutu demişti, namaz, kulluk. Üç defa bu ameliyeyi yaptık. Kalkamayacağını anladı, ne inkişar içinde büküldü. Kıvruldu ve kıvrandı. Sonra mürû ebâ bin Nas. Söyleyin Ebu Bekir e, o kıldırsın namazı bari. Kendinden sonra büyük insan halifeye işaret buyuruyor. Ömer yaptın bu işi. Allah o işe razı olmaz. Ebu Kuhafe'nin oğlunun olduğu yerde Allah kimsenin imametine razı olmaz. Mürû ebâ bekrîn bin Ebu Bekir namaz kıldırıyor. Abi ağlıyor, Ebubekir Bekir Bekka, Ebubekir Bekir ağlıyor. Allah Resulü oturarak dahi olsa, cemaatle son namazını kılma gücünü hissediyor. Dinleyin, belleyin ve anlayın. Arkada oturarak namaz kılma gücünü hissedince, işte Ayşe Validemiz, bir kolunda Abbas, bir kolunda Ali, Ayakları sürüne sürüne Hazreti Ebu Bekir'in arkasına kadar oturarak son imamın arkasında halifetinin arkasından namaz kılıyor. Bu mevzuda rivayetler farklı, farklı rivayetler arz ettiğim rivayetlerden birisi. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar aradan dört gün geçti. Ara sıra çıkıp yine sahabinin arkasında... Hazreti Bekir'in arkasından namaz kılıyordu. Son pazartesi günü kendisini çok iyi hissediyordu. Herkes yine oturmuş imamın anı bekliyordu. Canı dudağına gelmiş kimselerin, imamlarının yeniden gönüllerine taht kuracağı anı bekledikleri gibi bekliyordu. Nerede Hazreti Muhammed diye bekleyenlerin bekledikleri gibi bekliyorlardı sallallahu aleyhi ve sellem. Son soluklarını alıp verenlerin bekledikleri gibi bekliyorlar. O perdeyi bir kere daha açtı. Artık kendinden sonraki imama da uyulması lazım geldiğini öğretmişti. Öğreteceği hiçbir şey kalmamıştı. Bütün vazifelerini yapmış ferih ve sahurdu. Güneş basma esnasında ikindi namazıydı bu. Güneş basmaya meyletmişti. İnsanlığın güneşi de basmaya meyletmişti. Yüzünde, çehresinde grub eden bir güneşin çizgileri vardı. Tebessüm buyurdu ve perdeyi indirdi. Bir daha da o perde kalkmadı. Belki de o şekliyle 14 dört asırdan beri bir kere daha o perde kalkmadı. Kalkmadı ama canımız dudağımızda. Ümitlerimizin atıperi çekildi. Ayaklarımızın bağı çözüldü. Eğer bir kere daha açılmazsa, bu yükü götürecek halimiz yoktur. Rabbim, inayetini Muhammed ruhu sallallahu aleyhi ve sellem, içimiz ihya buyurmak suretiyle bizi ihya eyle. Vaktinizi çok aldığımı biliyorum. Ama kulluk şuuru etrafında dolaşıp duruyorum. Bana müsaade edeceğinizi inanıyorum. Bu son mağaz olabilir veya bundan sonra müsaade buyurur da. Bir sonraki salıda da huzurumuza çıkabilirim. Şu misali de arz edeceğim. Uzun geceler var, Ramazan gecesi. O benim Ömer'im. Böyle diyorsam saygısızlıksa bu şayet. Ömer ben. affettin radıyallahu anh. İnanın onu çok seviyorum. Aradan on dört asır geçti. Babama iki kere ağladım öldüğünde. Çok yaşlı değildi. Ama her sene Ömer'e... 360 defa ağladım desem mübalağa yapmış olmam. İşte Ömer'im derken günahımın. İslâm bağrından yediği hanşeri Ömer'in bağrından yedi. Kan kaybettikçe kaybettiği şeyleri kaybettikçe Ömer ötelere açılıyor. Ve kendinden geçmiş baygın yine Ahmet bin Hambel haberani naklediyor. O esnada Misver Mahrem'e içeriye girdi. Sahabinin küçüğü Hadis adına çok şey rivayet eden önemli kişilerden. Misver i̇bn Mahrem'e dediler vefat etti mi etmedi mi bilmiyoruz. Koma gibi bir hal. Buyurdular ki onun bir zafı vardır. O zafı zaviyesinden ona seslenin. Yaşıyorsa öbür alemde de olsa size cevap verir. Öbür alemde de olsa nedir o dediler? Asfallah Namaz değil. Sahabi yanaştı kulağına. "Es-salaya amiral mü'minîn. Ha Allah'a iden, ha kalkıyorum." dedi. Bu kadar büyülenmiş. Bu kadar bütünleşmiş. Bu kadar Allah'ın rahmetiyle birleşmiş. Bu kadar Allah'a kurbiyet kazanmış. Ha Allah'a iden. Namaz mı dediniz? Allah için işte kalkıyorum. İşte kalkıyorum. İşte ibadet buydu. Aka aka bilgiden toplanan, bilgiden bir araya gelen marifet, marifetten bir araya gelen muhabbet böylesine kulluk şuuru halinde çiçek açıyor, meyve veriyordu. Neredesiniz diyebilir miyim size? Ne kadar yol aldığınızı sorabilir miyim? Nereye vardığınızı Allah günah yazmasın, Sizde mücrim kardeşinizi mazur görün, görebilir miyim Allah aşkına? Bu mübarek Ramazan gecelerinde seccadenizi kaç defa gözyaşlarınızda yıkadınız? Rabbin ve sizin bildiğiniz dakikalarda kaç defa inlediniz? Ümmeti Muhammed'in derdi deyip inlediniz. İnlemişsinizdir. Rabbim inleyen cemaate hitap etmeden sana sığınırım. Rabbim insanlara acı konuşmadan sana sığınırım. Rabbim vazifetini idrak edemeyen mücrimlerden dolayı da özür dilerim. Rabbim davranışı saygısız insanların saygısız davranışlarından ötürü özür dilerim. اِنْ كُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عَبَادُكُ وَاِنْ تَغْصِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ hakim. Azap edersen onlar senin kullarındır. Yarlılar mağfiret buyurursan aziz sensin, hakim sensin, gafur sensin, rahim sensin. Rabbim inayet ve keremine bizleri mazhar eyleyerek dünya ve ufada mes'ud eylesin. Dini mübin İslam ile eylesin. Beni hırşınlıklarımdan, Sevin, sevimsiz davranışlarımdan dolayı muafete buyurmayın. Sizler de tutura bakmayın. Sizi de beni de dergah-ı ezahiyetinde makbulîn zümretine ilhâf buyurup ak betleşin. <gülüyor>